Wilson imbisat odasında araştırma yapıyor, Amerikalı bir ilim adamı. Valtes herhalde. Atom alarıyla deneme yapmak suretiyle, maverayı tabiattan, dizik ötesinden, yine yenilerin ifadesiyle kaydını koyayım, benim sevmediğim tabirler, mesaj getiriyor. Wilson imbisat odası hususi surette hazırlanmış, Buhar taşıyan borular tertibatı içinde bulunan bu gibi denemelere müheyya bir oda. Cin şeytan var mı buna dair de araştırmalar yapılıyor. Madde bugün dağılma mevzuunda, incelme, rikat kazanma mevzuunda sınırı tespit edilmemiştir. Gaz halinde olan madde dağılmaya müsait, dağılması mümkün olan son hatta varmışlar zannediliyordu. Radyonlar meseleyi karıştırdı. Berasından maddenin daha fazla geniş bir sahaya dağılmasının mümkün olduğu ayrı bir sahaya dikkatimizi çekti. Bir kısım kimseler belli bir zamanda da ilim adamları esirden bahsettiler. Bizim bu bahsettiğimiz astral vücutler de esasen esiri bir vücuttur. Esirden alınma bir vücuttur. Esirin varlığı mevzuunda hem ilim adamları, hem din adamları ittifak ettiler. Ve belli bir dönemde de bu esirin vücudu inkar edildi. Daha sonra bilim ve teknik üst üstüne esirin olabileceği mevzuunda da yazılar yazdı. Haddizatında esirin inkar edildiği devirde dahi herkes bu mevzuda deneme yaparak hayır esiri inkar etmek mümkün değildir dedi. En azından sizin esir yoktur diye bu mevzuda yaptığınız denemeler yanlıştır dedi anali tam inkar edilemeyen bir husus oldu. Biz çok büyük, sözünü hüccet saydığımız büyük zevatın kitaplarında da görüyoruz. Onlar zaten bizim için hüccettir. Maverayı, tabiatı müşahede ederler. Daha mikrop dünyada yokken Hz. Mevlana bakın ne diyor? 700 sene evvel yaşamış insan, mikrobun ne olduğu bilinmiyordu. Mikroskopla görülecek canlı varlıkları mikroskop olmadan görmek mümkün miydi? Değildi. Katiyen ve katibeten. Zerredide dehan şaz, cümle baz. Eger begüyem kordeşan kerdet Belki atladım bir yerinde. Ağızları açık öyle canlılar görüyorum ki, yediklerini de ne yediklerini de eğer size söylesem, Ağızlarını açmış bir şeyler yiyen öyle zerreler görüyorum ki ne yediklerini size söylesem söz uzar o zaman diyor. Söz uzar bu Mevlana'nın hikmetli ifadesi. Bu meseleyi o gün başkalarına anlatmak mümkün değil kaçırdı derler Mevlana. Atomlar gibi şeyler görüyorum ki ağızları açık. Ne yediklerini de söylersem size söz uzar diyor. Arife tarif gerekmez siz anlayın ötesini mikrop yoktu bilinmiyordu Mevlana devrinde ama mesnevisinde söylüyor bunu zerredi de dehanşad diyor Binaen Ali. meseleyi kendi sahasında müşahede eden öyle büyükler vardır ki biz hayalimizden geçirmediğimiz devirde müşahede ederler esir vardır diyen bir büyük biz onu hüccet kabul eder hücciyetine binan var deriz yanlış tecrübe doğrulur gelir bizim izamıza Yanlış yapanlar inhiraf eder, bizden uzaklaşır. İlim bu mevzuda yeni tecrübeler getirir. Esir dediğimiz şey ilmin tecrübe sahasına girer mi girmez mi bilemiyorum. Bu esiri varlıklar, haddi zatında kendilerini ölçebileceğimiz şeyler de vardır. Madde yayılır, yayılma sahası geniştir. Yayılma sahası sınırlandırılmamıştır. Şurada artık madde durdu, sona erdi diyemezsiniz. Hala gidiyor. Atomun gidiş istikametinde kati söz söylenememiştir bugün. Hiçbir atom alimi, atom fiziği alimi işte atom gitti, şurada durdu ve nihai durumu şudur. Bir kestik, biçtik, kaftan gibi sırtına geçirdik diyemezsiniz. Hala verasında bir kısım şüpheler ve tereddütler vardır. Öyleyse niçin bu işin encamında bir perisbir olmasın? Neden istediği hüviyete giren bir dedübleman olmasın? Niçin ruh ve melaike olmasın bunun da ötesinde? Hatta niçin bunlarda yine cisim fakat nurani bulunmasın? Cisim yine ateşe hararete ait şeylerden mariç ve nardan olmasın? Ama batılı bizim gibi katı düşünmüyor. Bu işi tecrübe etmek mümkün diyor. Zira diyor... Su buharı, iyonlarda biriktirildiği zaman bununla, bu usulle fotoğraf çekmek mümkündür. İşte bu ilim adamı, Wilson İmbisat odasında su buharının, iyonlar üzerinde biriktirilmesi suretiyle ruhanilerin fotoğraflarını çekeceğine inanıyor ve çekiyor. Neyin fotoğrafını çekiyor? Bunu mecmualar yazıyor, ruh madde ile alakalı mecmualar, mesela ruh dünyası gibi mecmua, ruh ve kainat gibi mecmua daha bir sürü gazeteler yazıyor. Amerika'da o zaman münteşir bütün gazeteler yazıyor. 50 tane çekirge, bunlar eterli pamuklara sarılıyor. Bunları öldürebilecek kadar eter sürülüyor pamuklara, ameliyatta kullanılan şeylerden. Ama o küçük minnacik varlıkları öldürüyor bu. 50 tane çekirge, eterli pamuğa sarılıyor ve bu Wilson imbisat odasına götürülüyor. Ölecekleri, bu zehirli ölecekleri an takribi olarak tahmin ediliyor. Tam ölecekleri anda odaya su buharı veriliyor. Bu su buharı iyonlar üzerinde, işte o çıkacak ruhlar üzerinde biriktirilmesi temin ediliyor ve öldüklerine kanaat ettikleri anda fotoğraflar tespit ediliyor. çekiliyor. Ele aldıklarında bunlardan ancak 13 tanesinin o dakikada öldüğünü görüyorlar. Ve 13 tane çekirgenin hayalinin silüetinin fotoğraf plakı üzerinde kendisini gösterdiğini görüyorlar. Çekirgenin kendisinin değil. Çekirge yerde yatıyorsa Karşı tarafta fotoğraf alacakları yerde bir kısım hayali şeylerin ki on üç tanesinin hayalinin fotoğraf planına aksettiğini görüyorlar. Ve ağırlık ölçme işine dahi gidiyor. Tecrübesini cihana ilan ediyor. Her şeyi fiziye ve maddeye irca edemezsiniz. Madde üzerinde sabit ve rası hakimiyeti olan bir ruh vardır ki maddeyi belli bir biçime irca etme meselesi onun elindedir ve o ruhun veraların verasıyla sıkı münasebeti vardır Allah'la alaka Kur'an da odur siz isterseniz ilim mahafilinizde ilim meclislerinizde meseleyi terk edin ve uzaklaşın o bu meseleyi dahi tecrübe edecek deneyecek ve bundan dahi bir şey çıkarmaya çalışacaktır işte bu meseledir. Bizim melaike ve ruhani dediğimiz mesele. Bunların ispata çalıştıkları sahadır bizim de meselelerimiz. Ya inkar ederken bütününü inkar edeceksin veya Cibril'in, sair melekeyi kiramın Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamla münasebeti karşısında dilini tutacak sadakta diyeceksin. Ama herkes görmez. Bu ruhen saffete erme. Rühen o işe hazır hale gelme. Tam frençi ifadesiyle o pozisyonu iktisap etme. Ruhla münasebet kurma. Ve bu işin tecrübe edicisi bir insan hüviyetini alma ve ondan sonra yapma. Resul-i Ekrem'e görünür, bazen Hazreti Ayşe'ye de görünür. Hazreti Ayşe'nin durumu bu işe müsait değilse ona görünmez. Hazreti İbn Abbas'a görünür, babasına görünmez, Allah Resuluna görünür. Ahmet bin Hanbel ve Taberani bir vaka naklediyor. i̇bn Abbas ve Hazreti Abbas İbn-i Abdülmuttalip Mescide Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gittiler. Mescide girdiklerinde Hazreti Abbas göremedi fakat oğlu i̇bn Abbas gördü. Resul-i Ekrem birisiyle münacattaydı, konuşuyordu. Çok ciddi böyle, ona teveccüh etmiş. Ciddi bir meselenin müzakeresini yaptığı belliydi etvarinden. O kadar ki, baba oğul yanına sokuldukları zaman biri amca, biri de amcaoğluydu. resul Ekrem onlara iltifat etmedi. Adeta yüz çeviriyordu. Çünkü ciddi bir meselenin meşveretiyle meşgul idi. Vahyi hali değildi, vahyi metlu yoktu ortada. Melekle münasebet vardı. İltifat görmediklerini anlayınca çekildi, mescitten çıktı, gittiler. Ve giderken de baba oğluna şöyle dedi, oğlum gördün mü amcanın oğlunu? Yanına sokulduk, yüzünü bizden çevirdi, iraz etti. Babacığım dedi, bilmediğim bir zatla orada tanımadığım birisiyle çok ciddi bir meseleyi konuşuyordu. Deme, ben görmedim onu ama ben gördüm. Birisiyle ciddi bir meselenin müzakeresini yapıyordu. Allah Resulü'nün yanına döndü, geldiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, demin geldi ki iraz ettin, yüz vermedin. Oğlum diyor ki, resul Ekrem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisiyle görüşüyordu. Hel re'eytehu ya İbni Abbas. Sen onu gördün mü ey İbni Abbas? Naam <gülüyor> ya Resulallah gördüm. Dâke <gülüyor> Cibril dedi Allah Resulü. O Cibril'di mesela müzakere ediyorduk. Demek sen onu gördün. İnsan onu görebilecek havayı kazanırsa görecektir. Onun içindir ki la tudrikuhu ve huwayudrik al-absar. Gözler onu idrak ve ihata edemez. ile muhat olan Hazreti Allah kullar cennette onu görebilecek hüviyeti kazandıkları zaman rahmet Alemiyle uluhiyet, alemiyle rezonans oldukları zaman beşer Allah'ı görecektir. Burada göremezler. Burada görseler hayallerini görmüş olurlar. Gördüm derlerse hata etmiş olurlar. Çünkü namütenahi sınırlar içine girmez ki mütenahi tarafından görülsün. Ama mesele bir hüviyet iktisap etmedir. Varlığınız orada zuhur etmektir muhbir sadıkın ifadesiyle siz cennette Allah'ı göreceksiniz Her gördüğünüzde değişeceksiniz Ayrı bir alem olacak sizde Cennette göreceksiniz Ama ne Allah cennet içinde muhat Ne de onun tecellisi sadece cennete münhasır Siz cennete gittiğiniz zaman Şu mekanın buğutlarından çıkmış olacaksınız sizin ne üç boyutlu mekan ne de tek boyutlu zaman artık kapsedemeyecektir. Siz yukarılarda uçuyor gibi bir aleme girecek ve işte o zaman Allah'ı müşahede edeceksiniz. Demek oluyor ki mesele bir hal meselesidir. Bu hali kazanmaya bağlı mesele. Ve bu mevzudaki tecrübede daha ziyade bu halle ele alınmalıdır. Bu halle ele alınmadan Maddeyi tarttıkları, ölçtükleri, biçtikleri terazi ve kantarla işi ele alacak kimseler bu mevzudaki tecrübeleri bağışlayın, fiyasko ile neticelenecektir. Terzi mezru ile sizin boyunuzun ölçüsünü alır. Sabit ve katı cisimler metre ile ölçülür. Daha büyük mesafeleri ölçebilecek büyük metreler vardır. Muazeneler eçsam yan yana getirildiği, üst üste konduğu zaman muazenesi düşünülüyorsa, onları ölçecek terazi kantar başkadır. Binaaaleyh ruhlar aleminden iç aleminize mesaj getirebilecek alem hava ayrı ölçü ayrı kıstas istiyor. O kıstası Nebiye Allah lütfediyor. Beliye Nebi'nin gölgesi altında Allah ihsan ediyor. Medyum Allah'ın izniyle kendi gayretiyle kazanıyor. Başkasına lütfettiği zaman müşahede ediyor. Ama o sahaya girildiği zaman müşahede ediliyor. Adeta akan bir çayın içinden ayaklarını dışarıya çıkardığın zaman sen artık o akış atabı olmaman gibi içinde bulunduğun mekandan trans haliyle infisal haliyle dışarıya çıktığın zaman zamanın akışı seni müteessir etmiyor artık. Bizim içinde yaşadığımız bu zaman, tıpkı akan bir selin içinde çör çöp, saman vesaire gibi şeylerin selin akışına uyup gitmesi gibidir. Bunların düşünce ve duyguları o selin dışında olamayacaktır. Ama öyle kimseler vardır ki belli ölçülerle bu selin akışından kendilerini kurtarıverirler. Ve birdenbire akanı akımayan orada o lahzada, o anda, o esnada görüverirler. Bu bizim bulunduğumuz mekanın dışına çıkma. Orada cibril görülür, orada şeytan görülür, Cenab-ı yüzünü göstermesin bizlere. Orada Melaikev, orada ruhaniler görünür. Allahu Teala ve Teakkadhes Hazretleri Melekut aleminden gelen esintilerle kalbimizi mamur kılsın. Maddenin yıkılma yüz tuttuğu, çatladığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde vacipül ül ve tekaddes Hazretleri mananın mimarları durumunda bizleri vazifeli kılsın, mananın mimarları yapsın, sultanlık mülkünü gedalardan esirgemesin, zaten rahmaniyet ve rahimiyetiyle esirgemediğini ifade etmektedir. Biz fakiriz, o ise gani alelitlak ve mutlak zengin, herkes kendisine muhtaç bir sultanın zişandır bize bu lütfu manayı bizim ellerimizle kurdursun inşallah kısaca hulase edeyim muhterem müslümanlar en az madde kadar madde alem kadar fizik kadar fizik ötesi madde ötesi tabiat ötesi varlıkların alemlerin mevcudiyeti de asrımızda katiyet kazanmaktadır vaka biz Müminler olarak fizik öte hadiselere fizikten daha çok inanırız. Kat'ien biliriz ki esasen şu karşımızda hakayık aşağı diye oynatılan şeyler esas hakikatların gölgesidir. Bunların verasında başta esma-i ilahi vardır. Ve esma-i ilahiye ilk makes olan melekuti eşya vardır. Fars dedüblemanların boy gezdiği bir alem vardır esir vücutların, astralların boy gezdiği bir alem vardır. Bu aleme, O alemden bu aleme akseden şeyler, o hakiki vücutların gölgelerinden ibarettir. Hakiki vücutlar, eşya ve hadiselerle münasebeti nispetinde, eşya ve hadiseleri vazeden Allah'la münasebeti vardır. Gönüller bu mevzuda saffet kazandıkça, inceldikçe, Eşyanın dış yüzüne bağlı kalmayıp içine nüfuz ettiği nispette kalbiyle de çalışacak, kafasıyla da çalışacak, ruhuyla da çalışacak, hisleriyle de çalışacaktır. İnsan bu durumu ihraz ettikten sonra göz kullanmadan, gözü vasıta olarak kullanmadan görecektir. Nitekim bu da bunun tecrübeleri de yapılıyor. Ense kökünden bir cismi götürüyorlar, gözleri öne doğru bakan bir kimseye. Sırtında tuttuğumuz şey nedir biliyor musun? Balsa bal diyor. Pekmezse pekmez diyor. Şekerse şeker diyor, peynirse peynir diyor. Arkadan da görüyor. Bunlar tecrübelerle, ruhlarına saffet kazandırarak, infisal hallerinde bunu müşahede ediyorlar. Resûl-ü sellem buyuruyor ki, Saflarınızı düz tutun, ''Şeytanın aralarınızda gezdiğini görüyorum, ben önü gördüğüm gibi arkayı da görürüm.'' buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-şurrahı meseleyi bilemediğinden soğuk ve barit tevillere kalkışıyorlar. Yok Efendimiz işte önden görüyor da şöyle bakıyor ne yapacaklarını biliyor, tekellüflere lüzum yok. Ruhi tecrübelerle sübut bulmuş ki, insan bir hal kazandığı zaman, Gözü kullanmadan, göz vasıtası devreye girmeden görür, uzak mesafeleri görür. Kulak devreye girmeden işitir, Hazreti Ömer'e bağırtır, ta on günlük ötede Hazreti Sariye'ye ya Sariye el cebel, el cebel sesini duyurtur. Burnu kullanmadan kokuyu duyurtur ona. Hazreti Yakub aleyhisselam ta Mısır'dan hareket eden kervanla, Yusuf'un gömleğinin kokusu geliyor der dedirtir. Asrımızda bunlar tecrübe ediliyor. Burnunu tıka basa tıkarlar. Pa uzaktan bir şeyi tutarlar falan der tefrik eder. Şam tütünü var. Mısır tütünü var. Yemen tütünü var. Kabaca bir sigara yapılır ve uzaktan karşısına tutulur onun. Bunun içinde neler var? Triyaki trans haline gelmiş. Bunun içinde Şam tütünü var, Mısır tütünü var, Yemen tütünü var der. Burun vasıtı olarak kullanmadan duyulur. Topuğuna götürdükleri bir şeyin kokusunun ne olduğunu, renginin ne olduğunu, tadının ne olduğunu söyler. Topuk göz vasıtası görür, kulak vasıtası, burun vasıtası. Burunun yaptığı vasıtalığı görür. Nedir bütün bunlar? Görmek için Allah gözü, ...konuşmak için, ağzı koklamak için, burnu duymak için kulağı yaratmıştır. Ama ruh bunlarla alakası yoktur. O röyalarda duyduğu gibi, röyalarda gördüğü gibi, röyalarda tattığı gibi, röyalarda konuştuğu gibi kendi alfabesini kullanır, konuşur da anlar bunu. Onun için denizaltılarında bu asırda bu iki usulle, telesezi ve telepati yoluyla muhabere yapma durumuna geldiler. Allah'a inanmayan Rusya, peygambere inanmayan Rusya, insan içinde böyle ledünni bir güce, vücud-i mevhibe-i tezahür ve tecellilerine inanarak Allah'a inanmadığı halde bunu insanın bir gücüne vererek, beynin salgılarına vererek ve bu saf dilliği yaparak kalplerin muhaberesine ciddi bir gayret göstermekte ve denizaltılarında muhaberenin kaçırılmaması için bu yola başvurmaktadır. En gizli kodlarla muhabere yapsanız dahi çeşit telsizler tespit ederler bunu. Ben burada oturmuşum yüz bilmem kaç frekansında New York'la muhabere yapıyorum. Benim kullandığım kodları başkası biliyorsa şifre anahtarımı birisi eline geçirmişse senin muhaberende gizlilik kalmamıştır. Muhabereyi gizli devam ettirebilmek için önümüzdeki tabakatı beşer muharebesinde en mühim bir mesele muhaberenin telepati yoluyla yapılması. Kimse bunu çalamaz ve kaçıramaz. Ancak kalp kalbe gelip rezonans olan New York'taki medyumla buradaki medyum bunlar bilirler bunu. İşte bu yola başvuruyor. Cihan'ın büyük dev devletleri ileride yapacakları muhabereyi bu suretle yapacaklar. Ne ifade ediyor bu size? Bu size maddenin iflas ettiğini, çatır çatır fiziğin tabakalarının kırıldığını, tabiat örtüsünün yırtıldığını, maverayı tabiatta melekutun mütebessim çehresinin ortaya çıktığını gösteriyor. Cenab-ı Hak binlerce misalin nesçettiği bu hakikati usmaya bizi inandırsın, melaike-i kirama inanma mevzuunda bizi izan semasına ulaştırsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.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 اَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ اِتَّقُوا اللّٰهَ تَعَالَى وَاَطِيعُوهِ وَبَلّٰنَا رَسُولُهُنَّ بِيكُ الْحَاشِمِيكُ الْكَر۪يمِ Muhterem Müslümanlar! Hakka, hakikata teveccühünüz nispetinde teveccüh göreceksiniz. Bu mevzuda ciddiyet ve gayretiniz nispetinde, rahmet tarafından ciddiyetle ihate edilecek, ele alınacak ve arzularınız isaf edilecektir. Siz ne kadar sizin meselelerinize karşı, hakaykul hakayka karşı yabancı kalırsanız, o nisbette rahmetle münasebetiniz kesilecek, terk edilmiş olacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam duaları arasında "Vela tekilna ila enfusina tarfat ayn derken bir lahza bile insanın nefsiyle baş başa kalması bir insan için helaket ve felaket olduğunu ifade ediyor. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsimizde baş başa bırakma duasıyla Allah'a yalvarıyor. Mü'min, bir an bir lahza kafasından, kalbinden çıkarmadan mütemadiyen Hakk'a müteveccüh olacak. Bu teveccühü zayi olmayacak ve o insan metruk olmayacaktır. Teveccühü nispetinde hak inayet edecek, ihsanda bulunacak. Teveccühünü artırma imkânlarını ona bahşedecek. Artırdıkça artıracak, terakki ettikçe edecek. Terakkinin zevkini ruhunda ve dimanda duydukça hazrettikçe kendinden geçecek, zevki ruhani anlayışına ulaşacak. Ama bunun için şartı adi olarak işi siz başlatacaksınız. Şu Mevla'nın lütfedip mebde ede size verdiği lütufları sizi bir lütuflar abidesi halinde faide üzerine oturtan Hazreti Allah'ın lütuflarını değerlendirerek, işi siz başlatacaksınız, teveccüh yapacaksınız, bir adım atacaksınız, rahmeti on adım kendinize yakın bulacaksınız. Yürüyerek gideceksiniz, rahmetin koşa koşa size geldiğini müşahede edeceksiniz. Siz Hakk'a müteveccüh olduğunuz nispette inayeti ilahi sizi inayeti altında himayeti altında muhafazası altında bulundurduğunu göreceksiniz. Bu değişmeyen Allah kanunudur. Hazreti Adem'le başlayan beşer ve nübüvvetle vaz edilmiş Allah kanunu. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'da değişmemiş Allah kanunu. Soğuğun sıcağının ıstırabını göklerdeki varlıklardan daha mukaddes ve daha aziz olan o mübarek vücuda tattıran Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı aynı kanunları icra eden Allah kanunu değişmeyecektir. La <gülüyor> تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ şeriat-ı fıtriye, âyat-ı tekviniye, sabit ve rasık kanunlardır ki Allah bunları değiştirmeyecektir. Bidayette insanlar nasıl muzaffer ve mansur oldular, Nasıl Allah'ın himayesine masar oldular, aynı yolda siz de aynı şeylere masar olacaksınız. Fakat kanunların değişmesini beklemeyiniz. Hususi bir inayeti ilahi müstesna kanunların değişmesini beklemeyiniz. Öleceksiniz, terinizi dökeceksiniz, indelhace ahiret hayatınızı kanınızda zulayacaksınız sonra bir ağaç gibi neşvi nema bulacak, dal budak salacaksınız yukarılara doğru. İmran İbni Husayn, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, hakimin Müstedrekinde, müteaddit kitaplarda bize bir şey naklediyor. Bende ciddi bir rahatsızlık vardı. İmran, Medine'nin şerefli ashabından, Ansar-ı kiramdan bir zattı. Babası Husayn, Müslüman olduğu zaman kalkıp da başını abanan babasının başını gözünü öpen bu dakikaya karşı işmiyiz az da babasını karşılayan şerefli bir sahabydi. Cihattan dini öğrenmeden geri kalmadığı gibi bir iptilası vardı. Allah bir hastalık lütfetmiştu ona basur hastalığı. Bundan mustaripti, ne yatabilir ne de oturabilirdi. Bunun için halk hekimleri hastalığını yarasını dağılamayı tavsiye etmişlerdi. İmran der ki: Ben bu vaziyetimle bazen başımın ucundan, bazen hicrın kapısının önünde, hatime giriş noktasında, bazen de Beytullah'ın yanında etrafından bilmediğim varlıklardan selam sana sesini duyardım. Ne zaman yaramı dağılatırdım, selam kesilirdi. Resul-ü Ekrem ve selamı anlatınca bu ısraba katlanmamın neticesi Allah'ın lütfu ve mükafatı olduğunu ifade buyurdular. Sen Allah'a kurbiyetin nispetinde, başının ucundan, hicrin kapısından, Beytullah'ın yanından selamun aleyke sesini duyacaksın, Hz. Cibril'in Ayşe i Sıddikaya selamı gibi. Ama ne zaman? Hak kapısında katlandığın şeye katlandığın zaman. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam saadet hücresinde yatarken Cibril-i Emin indi. Ahsap vakasını müteakip ve Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a şöyle dedi: "İhtazzal arşu meuti mauti ahadin min ümmetike ya Muhammed." Sallallahu aleyhi ve sellem. arş ümmetinden birinin vefatıyla ihtizaza geldi, titredi diyordu ya Muhammed. Başka bir rivayette ihtezzal arşu li mautı Sa'd ibn Muaz rivayeti vardır. Sa'd ibn Muaz'ın vefatından ötürü arşa azam fitreti diyor. Ertesi gün Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi teşri için ada doğru gidiyor. Bakiyye Karakata giderken parmaklarının ucuna basıyor. Ciddi bir vakar, ciddiyet ve ihtimam içinde yürüdüğü her tarafından anlaşılıyor. Mütecessiz sahabi, ya Allah neden niçin böyle? Sa'd'ın cenazesini teşyi için o kadar gökten melek indi ki, hicab ediyorum ayağımı yere basayım. Dün Allah'a teveccüh etmiş Saad şöyle diyordu. Allah'ım, Habibi edibilne bir kere, bir kere daha savaşa çıkmak, düşmanlarıyla savaşmak imkanını bana bahşedeceksen beni yaşat. ''Yok bu savaş imkanını bana vermeyeceksen hayatın manası yok, ruhumu kabzet.'' diyordun. Gönül Allah'a bu kadar bağlı, Allah'ın rızasının dışında bir hayatı yaşanmasını istemeyen bir gönül, vefat ettiği zaman beşerden daha çok melek cenazesini teşhi için yere iniyordu. Ne zaman iniyordu? Gönül bütün saffet ve dururluğuyla Allah'a teveccüh ettikten sonra, Dini ilahiyle yardım anlayışıyla meşbu bulunduktan sonra Allah'a gittiği zaman Allah meleklerini indiriyor, teşhi ediyordu mukaddes cenazeyi. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Uhud'da kıyasiye bir mücadele veriyor. Bu kıyasiye mücadelede insanlık tarihinde sevdikleri insana ve bağlı oldukları dine karşı en büyük vazifeyi alabildiğine bir aşk ve ihtiyak içinde yapacak ikinci bir cemaati göstermek mümkün olmayan sahabe ikram yapıyorduk. Kılıçlar kırılabilir. Kalkanlar parça parça olabilir. Oklar tükenebilir. Mızraklar işlemez hale gelebilir. Ama kalkan olarak kullanılacak bacaklar, kollar vardır. Kılıç diye vurulacak yumruklar vardır. İşte buraya kadar işi getirmiş, bitirmiş. Fakat dişini sıkmış, cepheden dönmemiş. İnsanlığın medarı iftiharı muazzam bir cemaat kıyasıya bir kavga vermektedir. Bu kavgada nice servir revancanlar ruhlarını Allah'a teslim etmiş, kanat çırpmış, Cennetül Firdes'e uçmuşlardır. İlk de, Resul-i Ekrem'in ridası sırtında Musab çoktan iki kolunu ve boynunu vermiş Allah'a yükselmişti. Ama Resul-i Ekrem bakıyordu ki ta öğlenden akşama kadar, akşam kararıncaya kadar Musab bin Mehir ne elbisesine ne de vücuduna zarar gelmeden önünde bir kalkan gibi savaşıyor. Akşama doğru ya Musab deyince döndü ona o garip şahıs. Ben Musab değilim dedi. Musab çoktan şehit olmuştu. Musab şehit olmuştu ama tutle soradaydı. Musab şehit olmuştu ama dişini sıkan sahabinin yanında göklerin melekleri vardı. Musab kıyafetine girmeyi, Musab'ın elbiselerine bürünmeyi, Musab'ın şekliyle zuhur etmeyi şeref saydığı için melek o kıyafette savaşıyordu Allah'ın huzurunda. İn tansurullah'a yansurkum ve yusabbit hakdamekum. Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım edecektir. Elai napsen el kelamu veblan adam. Kelam Allah'ın Maliki Aziz Allem. Kama kala Allahu ve Teala fil kelam. Wei da kury al Kur'anu Fesdemu le. Wa an situl alakum tu rhamul. Aud bil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 Bakal Allah azza ve jel min, qaılin muhbir ve amir. İnna Allah ve malaikethi yu sallun ala Nabi. Ya ayihal, ladin aman u اللهم alahe ve sallim teslim ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammed. كما باركت على سيدنا ابراهيم الله عنهم وعن سته الباقيه العشره المبشره من اولابرار وسلمت اسما كثيرا يوم الحش والقرار واحشرنا معهم Selim olsun dinanı Allah'ın kulları. İttakullaha ve Allah'tan çok korkun. Azameti kadar Allah'a saygılı olun. Kulluk vazifenizi idrak havası içinde Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin. Emirleri dairesinde Allah'a bir muti olmaya çalışın. İnna Allah, yemru bil adli ve ihsan ve kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kuranda tarif buyurduğu hayat tarzını yaşamakla, istikamet kazanmakla, ok gibi dümdüz olup öylece cennete varmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan Rabb'inizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi o başınızda her an nigehban ve binlerce taraka ile mevcudiyetini size duyuruyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle mukaddes dininizin başınızın ucunda bayraklaşması istikametinde servetinizi sarf etmekle dininize yardım etmekle sizi emrediyor. Ve yenha ani'r fahsayi vel münkeri vel bagyi. Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, çeşitli anlayışların değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize çeki düzen veresiniz, bir süre eğri büğrü yol içinde zikzaklı yaşamadan kurtulasınız, tarihi müstakime ulaşasınız, Emni Am eman içinde cennete dahil olasınız. Akimissalâh. İnne salâte tenhâni l-fahşâi vel munker. Ve la lezikrullâhi ekber. Wallahu ya'lâbuma tisneûn. Sadakallahu l-aduhu. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Hamdullah. Allah'ın merhametine mazhar olmasını. Hey